Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain e, kıymetli e, izleyicilerimiz e, Kagem'in e, görevlendirmesiyle İcra ettiğimiz bu ikinci videomuzda insan ilişkilerine, Kur'an-ı Kerim perspektifinden insan ilişkilerine bakmaya devam edeceğiz. Geçen videomuzu izleyenler hatırlayacaklardır. Orada konuyu bağladığımız yer bizim bütün ilişkilerimizin temelinde aslında kendi karakterimiz ve ahlakımız olduğunu ve bu ahlak çevremizdeki insanlar üzerinde olumlu bir izlenim bırakmamışsa uygulanacak tekniklerin çok da işlevsel olamayacağını söylemiştik. Şimdi burayı biraz daha açarak bugün anlatmak istediğimiz duygularımız ve ilkelerimiz meselesine geçmek istiyorum. Yine Kur'an-ı Kerim açısından bakmaya çalışarak. Öncelikle şunun üzerinde duralım. Eğer bu bizim ahlaki yapımız karakterimiz temelden bozuksa yani orada aksayan bir şeyler varsa mesela biz işte menfaatçı biriysek insanları kendi çıkarlarımız için kullanmakta bir sakınca görmüyorsak söz gelimi efendim ne bileyim asalak, tembel ve başkalarının sırtından geçinmeyi geçinmekte bir mahsur görmeyen birisiysek farz edelim. E, bizim mesela birine sevecen bir yaklaşımımız, işte ne bileyim e, samimi bir e, selam verişimiz bile bunun arkasından şimdi ne gelecek diye e, bir beklentiye sebep olabilir. Dolayısıyla diyorlar ki e, bu konuyu çalışanlar, karakter temelden bozuksa eğer insanlar arası iyi ilişki teknikleri, bir takım teknikleri uygulamamız yani bir manevra ve hile olarak algılanır. Bu bakımdan ilişkiler arkadaşlar tekniklerle yürümez. Söz gelimi işte hiç aranızda düzgün bir ilişki olmayan birine efendim ve sizinle ilgili veya onun şahsıyla ilgili yani karakterle ilgili bir sıkıntının olduğu bir ilişkide bir manevra yapmanız bir teknik uygulamanız eğer bir samimiyetten doğduğu izlenimi vermiyorsa karşımızdaki ile ilişkimizi daha da kötü bir noktaya getirebilir bu bakımdan arkadaşlar en çok yatırım yapmamız gereken şey kendi ahlakımızdır bu perspektiften bakınca şöyle bir şey de çıkıyor dikkatinizi çekmiştir ama ben yine de hatırlatayım yani biz aslında insan ilişkilerine odaklandığımızı zannederken bir bakıyoruz ki kendi karakterimize odaklanmış oluyoruz. Kendi ahlakımıza odaklanmış oluyoruz. Ve kendi o hani nefis mertebelerinde yükselişimizi, kemale doğru gidişimizi ne kadar başarıyla gerçekleştirebilirsek bunun bütün ilişkilerimize de büyük bir zenginlik olarak, büyük bir iyileşme, güzellik olarak yansıyacağını görüyoruz dolayısıyla aslında insan ilişkileri üzerine çalışmak demek insanın kendisi üzerinde çalışması demek çünkü en büyük malzememiz geçen videoda söylediğimiz gibi en büyük malzememiz insan ilişkilerinde kendimiziz yani bunu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatında da çok iyi görebiliriz defalarca Kur'an-ı Kerim işte siz arkadaşınızı tanımıyor musunuz diye hatırlatıyor Mekkeli müşriklere ve yine e, siyer müellifleri Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ilk iman eden insanların çoğunun çünkü ortada henüz Kur'an-ı Kerim'den belki de 3-5 tane ayet varken ona inanan Hazreti Hatice ona inanan Hazreti Ebu Bekir Zeyd halise o ilk iman edenler onun karakterine ve ahlakına güvenerek iman etmişlerdi. Bunu çok duymuşsunuzdur yani onun mesela Abdullah bin Selam bile ben onun yüzüne baktığımda bir yalancının yüzü olmadığını anladım diyor. İşte bu davadan bir çıkar güdüp gütmediğine bakıyorlar mesela ve ondan etkileniyorlar işte yaşantısının ahlakının kendilerinde hiçbir içlerinde hiçbir suizanla sebep olabilecek bir e, izlenim oluşturmamasına güveniyorlar. Dolayısıyla e, o ilk Müslümanlar açısından özellikle bu son derece öğreti, öğreticidir bizim içinde insan ilişkilerinde en büyük zeminin bizim karakterimiz olduğunu hiçbir zaman unutmamalıyız. Ama insan e, kabahat samur külk olsa kimse almak istemez üstüne demişler. İnsan bunu kabul etmek konusunda biraz zorlanıyor çünkü eğer biz kendimizle ilgili bir eksiklikten kaynaklandığını düşünürsek ilişkilerimizde aksayan tarafın o zaman bunu düzeltmemiz tamir etmemiz o hatayı telafi etmemiz gerekiyor işte burası zor geliyor bize çoğu kere ve o zorluktan dolayı da bundan kaçınmayı ve kabahati karşımızdakine havale etmeyi tercih ediyoruz doğrusunu isterseniz fakat yani eğer biraz bilinçliysek ve bu konuyu gerçekten öğrenmek istiyorsak ee, arkadaşlar tekrar dönüp dolaşıp kendi e, ahlakımız, kendi davranışlarımız e, üzerine oturduğunu göreceğiz. Bu e, davranışlarımız e, kelimesinin altını çizerek e, devam etmek istiyorum. İşte sen benim kalbime bak çok duymuşsunuzdur mesela bu sözü. Ah sen benim içimi bir bilsen sen bakma benim böyle davrandığıma, böyle konuştuğuma benim kalbim bambaşka e, gibi bir savunma mekanizması çoğu kişiden duymuşuzdur. Hatta belki zaman zaman biz bile söylemişizdir e, ama arkadaşlar şunu bilelim ki bizim karakterimiz e, davranışlarımızla ilgilidir e, ve sağlıklı bir insanın içiyle dışı birdir sağlıklı bir insanda içle dış arasında farklılık olmaz çünkü benim içimin başka dışımın başka olması aslında anormal bir durumdur. E, psikolojik sağlık açısından öyle değil mi her kap içindekini sızdırır dolayısıyla eğer benim mesela içim merhamet dolu ama dışarıdan çok gaddar sert acımasız biriysem burada bir problem var demektir ya içimdeki merhamet e, yanlış e, anlaşılıyor ve yorumlanıyor. Ya dışarıda, dışarıya yansıtamamam bir kilitlenme veya bir tıkanıklık var demektir ki bu bir probleme işaret eder. Dolayısıyla sağlıklı bir insanda bu konunun işleyişinin şöyle olduğunu söylüyorlar. E, zihnimizdeki düşünceler, duyguları, e, harekete geçiriyor duygular davranışlarımızı harekete geçiriyor işte birazdan o duygular üzerinde durmaya çalışacağız e, dini açıdan yani Kur'an-ı Kerim'de ona nasıl bakıldığını görmeye çalışacağız e, duygularımız davranışlarımızı tetikliyor davranışlar birikerek alışkanlıkları oluşturuyor ve alışkanlıklar da kaderimizi oluşturuyor bunun üzerinde çok duruyorlar doğulu batılı yani mütefekkirler mesela işte e, Gandhi'nin sözü olduğunu söylerler kelimelerine dikkat et düşüncelere dönüşür düşün düşüncelere dikkat et duygulara dönüşür duygulara dikkat et işte e, davranışlara davranışlar ahlaka ve ahlak alışkanlıklara affedersiniz alışkanlıklarınız da kaderinize dönüşür der e, buradan yola çıkarak arkadaşlar şunu da hatırlamakta fayda var Özellikle e, din eğitimi konusunda çalışan e, arkadaşlarımız, kardeşlerimiz e, şuna çok dikkat etmeliler. Bir insanın davranışlarında bakın hangi e, aşamaları söyledik, düşünce, duygu, e, davranış dedik. Ondan sonra davranışlar tekrarlanarak alışkanlıkları oluşturuyor dedik. E, eğer bir bilgi e, öğrencimize, çocuğumuza, işte cemaatimize verdiğimiz bir bilgi e, düşünce ve duyguyu ortak olarak içermiyorsa yani mesela yoğun bir bir şekilde bilgi veriyoruz ama hiç duygu içermiyorsa e, o bilginin davranışa dönüşmesi e, biraz zordur. E, eğer çok duygu içeriyor fakat bilgi içermiyorsa bu sefer de aşırı motive olmuş ama ne yapacağını bilmeyen bir fanatizm doğar oradan da. Bu husus yani bir satır arası bir parantez içi bilgi olarak zihnimizin bir kenarında dursun. Biz eğer insanları doğru ölçüde olması gerektiği gibi ve kendimizi de tabii ki başta kendimizi bunu hiç unutmadan motive etmek istiyorsak bilgiyle duygunun, birbirine eşlik etmesi gerekiyor aynı anda orada bulunması gerekiyor Kur'an-ı Kerim'in üslubuna bakarsanız e, aynı şeyi görürsünüz Efendimiz'in hutbelerine bakarsanız Efendimiz'den bize kadar gelen e, sahih sünnete rivayetlere onun konuşmalarına e, bakarsanız orada da aynı şeyi görürsünüz hem size bir bilgi verir neyi nasıl yapacağınızla ilgili bir bilgi olabilir bu yani inşai olabilir veyahut da efendim e, gaybtan bilgi verebilir yani Hazreti Adem nasıl yarat işte şeytan nasıl secde etmedi veya işte biz nereye gideceğiz öldükten sonra bizi ne bekliyor ahiret nasıl bir yer Allah nasıl bir eee Vasıfları var Rabbimizin işte bu ihbari olabilir veya inşai olabilir verilen bilgi. Fakat bunların hepsi duyguyla birliktedir. Yani onu okurken böyle bir akademik bir metin okur gibi okumazsınız Kur'an-ı Kerim'i. Bir taraftan gözleriniz yaşarır, kalbiniz titrer, işte Enfal Suresi'ne geçtiği üzere cildiniz ürperir. Yani okuduklarınızdan ama aynı zamanda bitirdiğinizde bir şeyler de öğrenmiş olursunuz. Ve bu ikisinin bir arada olması yani bilgiyle duygunun bir arada olması da sizi eyleme geçmeye çok kuvvetli bir şekilde teşvik eder şimdi bu eylem konusuna gelmişken yavaş yavaş duygulara doğru geçeceğiz e, ama bir e, ara bilgiye ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum e, ve buna gerçekten çok ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum o bilgi de şu e, arkadaşlar şimdi biz bir e, dışarıdan bir etki aldık ve buna bir tepkide bulunacağız yani mesela işte eylem bir vaaz dinledik Kur'an-ı Kerim meali okuduk tefsiri okuduk veya bir konuşma sırasında bize bir şey söylendi ya da birisi bize bir davranışta bulundu buna bir karşılık vereceğiz tepki vereceğiz bu tepkiyi özellikle insan ilişkileri açısından tabii yani o Kur'an-ı Kerim ve sünnete olan cevabımızı bir tarafa ayırıyorum ona daha sağlıklı bir şekilde bakacağız inşallah bilhassa insan ilişkileri açısından söylüyorum bu tepkiyi verirken ya reaksiyonel bir tepki veririz diyor uzmanlar bu konuyu, ya tepkilerimiz üzerine insan tepkileri üzerine çalışanlar veyahut da reaksiyonel olmayan yani daha aklı selimle hilm sahibi bir insan olarak tepki veririz diyorlar bu ikisi arasındaki farkı oluşturan şeyi de Stephen Kovey şöyle tarif ediyor yani reaksiyonel insan dürtüsel insan birisi kendisine bağırdığı zaman bağıran işte kızdırıldığında kızan efendim yani insanlardan gelen tepkilere bakıyor. Et, etkilere bakıyor tepkileri ee, kendisine nasıl davranılırsa öyle davranan ve duygusal hareket eden duygusal tepkiler veren insanlarla e, aklı selim sahibi düşünerek hareket eden sözlerinin davranışlarının neticelerini e, görebilen önceden ve ona göre tepkisini seçebilen bu seçmek kelimesinin altını çizmek istiyorum tepkisini seçebilen insanlar arasındaki fark nedir yani bu iki insan Hangi sebeplerle bu kadar farklı tepkiler veriyorlar? E, Stephen Covey diyor ki etkili yani bir etki karşısında yani kendisine gelen bir mesaj karşısında e, tepkisini seçerek üzerinde düşünerek veren insanların bir özelliği var diyor. Onları şöyle tarif ediyor. Bunlar diyor duygularına göre değil ilkelerine göre hareket ederler diyor. E, bunu gerçekten çok önemsiyorum. E, Umarım gerektiği gibi de anlatabilirim. İnsanın ee, insanın yani duygusuz olması demek değil bu. Duyguların var. Mesela sen de öfkeleniyorsun. Sen de çok heyecanlanıyorsun. Sen de kızıyorsun. Efendim efendimizin değil mi tarif ediyorlar sahabe işte. Diyor ki mesela Huneyn savaşından sonra ganimetler dağıtılırken bir problem yaşanmıştı. Bilirsiniz. Medine işte bir gençler bir takım sözler söylediler peygamberimize. Sahabe diyor ki "Anındaki damarlar kabardı." diyor. Sonra kendi kendine dedi ki diyor, Musa'ya kavmi bundan daha ağırını söylemişlerdi de o sabretmişti diyor. İşte bakın Hilm, yani halim insan, tepkisini seçen insan, kızdırıldıysa bağırıp çağıran, kızdırıldıysa o da kızan bir insan değil. Yani insanların çevresindeki olayların onun nefsini tahrik etmesine izin vermeyen, bir insan. Bunu da işte dediğim gibi öyle formüle ediyorlar. Duygularla değil. Tabii ki öfkelenebilirsin, tabii ki üzülebilirsin, tabii ki heyecanlanabilirsin. Ama bu bu duygularla hareket etmeyeceksin. İlkelerinle hareket edeceksin. Burada kanaatimce bizim en ciddi problemlerimizden birisi ilkelerimizin çok iyi belirlenmiş olmayışıdır bunu bir yani hepimiz için kişisel bir görev olarak bir tarafa yazalım yani sizin ilkeleriniz nedir mesela insan ilişkilerinde mesela akrabalarınızla ilişkilerinizi hangi ilkelerle yürütüyorsunuz kendinize koyduğunuz kişisel anayasanız kişisel kurallarınız nelerdir bunları çalışmamız gerekiyor hepimizin biraz bu konuda bizim sıkıntılı olduğumuzu düşünüyorum yani hayattaki en önemli ilkeniz ne dediği de bile insanlar epey bir düşünebiliyorlar yani ben de dahil Dolayısıyla onu bir tarafa koyuyoruz şimdi gelelim hangi tip insanlar veya o süreç nasıl işliyor yani Nasıl oluyor da bu halim insanlar, bu aklı selim sahibi insanlar, güzel ahlaklı insanlar kendilerine hakim olabiliyorlar, duygularını kontrol edebiliyorlar ve gösterecekleri tepkiyi dürtüsel olarak değil de kendileri seçerek ortaya koyabiliyorlar. İşte orada Stephen Kovey diyor ki bu insanlarda diyor dört tane özellik var diyor. Ee, tabi bu e, kanun değil yani yeni çalışmalar yeni araştırmalar burada başka e, dinamikler de bulabilir e, ama biz en azından elimizdeki bu bilgiyi e, kendi e, prensiplerimizle birlikte değerlendirelim arkadaşlar bu dört prensibi şöyle anlatıyor diyor ki bir defa diyor kendini tanır diyor bu insanlar kendilerini bilirler diyor yani işte ben aile reisiyim Dolayısıyla ben burada bir ergen gibi davranmamalıyım. Ya da ben işte o konuşan benim annem babam, benim aile büyüğüm onlar, ben onların evladıyım. Yani konumunu, kendini çok iyi tanır, çok net bir şekilde bilir, bunun farkındadır, kendisinin farkındadır. İkincisi vicdanı vardır. Vicdanı ona ne yapması gerektiğini söyler. Bu vicdan meselesi de biraz e, böyle muğlak bir konu gibi e, zihinlerimizde. Onu da netleştirmekte yarar var. Yani içimizden gelen hangi ses vicdanın sesi? Hangi ses bizim korkularımızın, kaygılarımızın sesi? Nasıl ayırt edeceğiz bunu? E, şöyle demişti bir hocamız bunu tarif ederken e, ayırt etmek için. E, vicdan. Sana ve başkalarına bir zarar vermeyi içermeyen iç sestir. Tam tersine faydalı olmayı içeren bir sestir. Ama burada sana ve başkalarının altını çiziyorum. Çünkü bazen biz başkalarına zarar vermemek için sürekli kendimize zarar veririz. Bu da bizim açımızdan çok yıkıcı olabilir. Yani... Vicdanlı size karşı da adaletli başkalarına karşı da adaletli adalet demeyelim adaletin de üstünde merhametli çünkü merhametin e, adaletin de üstünde bir kavram olduğunu düşünüyorum eğer e, haksızlık ve zulüm içermiyorsa e, onu da başka bir sefer konuşuruz inşallah efendim bu e, bir defa dediğimiz gibi işte kendisinin farkında olacak. Konumunun, gücünün, kapasitesinin, zayıf noktalarının bilincinde olacak. Sonra bir vicdan yani kalbinde bir adalet duygusu, hakkaniyet duygusu, merhamet, şefkat duygusu, bütün varlıklara karşı bir ilgi, bir sorumluluk duygusu yani bunların hepsi demek bunu taşıyor olacak. Üçüncüsü bunlar çoğumuzda var bu ilk ikisi ama üçüncüsü arkadaşlar biraz nasıl diyeyim zeka biraz hayal gücü gerektiriyor zaten hayal gücü diyor stefan kovey de ona yani şimdi ben bir tepki vereceğim eğer hayal gücüm ne kadar genişse benim hayal gücüm ne kadar genişse vereceğim tepkileri üretme, yani şöyle mi yapsam, böyle mi yapsam diye o kadar çok seçenek üretebilirim. Dolayısıyla bu hayal gücünün yani birden fazla seçenek üretebilmek farklı farklı kapılar olduğunu görebilmek tek bir kapının önünde ısrar etmemek insan ilişkilerinde bizi çok elimizi kuvvetlendiren bir şey ne yazık ki bu konuda işte eğitimciler biraz problemli bir eğitim yapımız olduğunu söylüyorlar hem formal eğitim hem de sosyal hayattaki eğitimimiz açısından söylüyorum yani hayal gücünü korumak bir sorunun çözümünde birden fazla yol olabileceğini çocuklarımızı eğitirken onlara öğretebilmek, bir hocamızın değişiyle problemleri birlikte çözmek, onların da çözüm yolları üretmelerini istemek bu gücün içimizde zengin bir şekilde bulunmasını sağlıyor. Her zaman yani birçok kapı var bu kapıları görebilmek demek ve dördüncüsü işte bu biraz problemli olduğumuz bir alan irademiz olması gerekiyor. Yani şöyle düşünün ben kendimi tanıyorum zaaflarımı konumumu her şeyimi biliyorum işte annemle bir ilişkim var ve bu ilişkide benim konumum belli yerim belli annemin yeri belli dinim bana bunu öğretiyor bir hiyerarşik bir ilişki var burada efendim vicdan sahibiyim merhamet sahibiyim ona karşı şefkat sahibiyim ve ondan gelen bir benim çok da diyelim ki nefsimin hoşlanmayacağı bir davranış oldu o davranışa nasıl tepki vereceğim konusunda da üretken bir zihne sahibim yani birçok yol bulabildim veya en azından 2-3 yol bulabildim şimdi bütün mesele benim irademe kalıyor yani dilime hakim olup Efendim, e, duygularıma hakim olup bu e, zihinsel e, üret, e, becerimle ürettiğim o meşru yola, Hilm yoluna yani Halim isminin tecelli ettiği yola, bize gösterdiği rehberlik ettiği yola girebilmek için irademi o yönde kullanmam gerekiyor. Bu irade meselesi bizim çok ciddi problemlerimizden birisidir. E, Elmanlı Hamdi Yazır e, bir makalesinde diyor ki Kuvve amel, kuvve iradeye, kuvve irade de kuvve itikada bağlıdır diyor. Yani dikkat ederseniz inançla amel arasında irade basamağı olduğuna işaret ediyor. İşte bizim insan ilişkilerimizde. Ee, sevgili arkadaşlar çoğu zaman e, doğruyu biliyoruz vicdanımız da var işte kendi konumumuzun da farkındayız bu, yani bu üç şart yerinde fakat o irade aşamasında biraz sıkıntılarımız olduğunu düşünüyorum şahsen burada bir soru sorayım onunla bitirelim irade gücü yani kuvvetli ve sağlam bir irade doğuştan mı gelir sonradan mı kazanılır bunun üzerinde biraz düşünelim efendim peki diyelim biz yetişkin olduk artık farkına vardık her şeyin kuvvetlendirebilir miyiz irademizi geliştirebilir miyiz bu konu üzerinde biraz çalışırsak bundan sonra anlatacaklarımız çok daha işe yarayacaktır verimli olacaktır Allah'a emanet olunuz. Hepinizi hürmetle selamlıyorum.